94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil programında bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madrem. Evet, destekçimiz Ayk Kazanç'a teşekkür ederek başlıyoruz programa. Bugün e, mecburi bir gündemimiz var. E, Obama sık sık e, gündeme, yeşil gündeme damgasını vuracak şeyler yapıyor. Ama ters taraftan yapıyor ne yazık ki. E, biz gerçekten Obama seçilirken... Özellikle iklim değişikliği konusunda önemli adımlar atmasını beklerken Obama bütün seçim kampanyası boyunca mccain palin ikilisinin bayraktarlığını yaptığı bir konuda bir adım attı durup dururken. Ama bu durup dururken mi değil mi işte bugün biraz onu konuşarak başlayalım diyorum. Neydi mesele? Mesele Obama'nın yaklaşık 20 yıldır... Moratorium uygulanan yani e, yapılmayan e, açık denizden petrol çıkarma e, meselesini tekrar gündeme koyması. Ve Amerika'nın bazı yerlerinde e, Amerika kıyılarının bazı yerlerinde Atlantik Okyanusu kıyısında e, petrol çıkarmaya izin veren bir kararı açıklaması e, oldu. Bu tam geçen çarşamba günü 1 Nisan'da hatta bazı yerlerde Obama'nın 1 Nisan şakası, şakası evet. diye geçiyor. <gülüyor> e, bunu konuşacağız. Önce. Obama'nın bu açıklamayı yaptığı bir hava üstünde galiba açıklamayı yapıyor, bir askeri üste yaptığı konuşmada nedense önce o konuşmadan bir bölüm dinleyelim, onun üzerine konuşalım. There will be those who strongly disagree with this decision, including those who say we should not open new, any new areas to drilling. But what I want to emphasize is that this announcement is part of a broader strategy that will move us from an economy that runs on fossil fuels and foreign oil to one that relies more on homegrown fuels and clean energy. And the only way this transition will succeed is if it strengthens our economy in the short term and the long run. To fail to recognize this reality would be a mistake. Now, on the other side, there are going to be some who argue that we don't go nearly far enough, who suggest we should open all our waters to energy exploration without any restriction, or regard for the broader environmental and economic impact. And, and, and to those folks, I've got to say this. Uh, we have less than 2 percent of the world's oil reserves. We consume more than 20 percent of the world's oil. And what that means is that drilling alone can't come close to meeting our long-term energy needs. And for the sake of our planet and our energy independence, We need to begin the transition to cleaner fuels now. So the answer is not drilling everywhere all the time, but the answer is not also for us to ignore the fact that we are going to need vital energy sources to maintain our economic growth and our security. Ultimately, we need to move beyond the tired debates of the left and the right, between business leaders and environmentalists, between those who would claim drilling is a cure-all and those who would claim it has no place. Evet, Obama'nın yaptığı konuşmayı dinledik geçen çarşamba günü. E, burada kısaca şöyle diyor. Bu yaptığımız, e, verdiğimiz karar geniş bir stratejinin bir parçası. Yani Amerika'nın fosil yakıtlara ve yabancı petrole olan bağımlılığını azaltmanın e, bir başlangıcı e, diyor. Ve diyor ki e, yani bizim yeterince hızlı gitmediğimizi düşünenler var. Bir de bunu hiç yapmamamız gerektiğini düşünenler var. E, yeterince hızlı gitmediğimizi düşünenlere şunu söylemek isterim ki Amerika e, dünya petrolünün sadece yüzde ikisine sahip ama. E, üretici olarak. Üretici olarak yani evet. sadece yüzde ikisine sahip rezerv olarak ama dünya petrolünün yüzde yirmisini tüketiyor e, diyor. Dolayısıyla zaten e, her tarafı da. Her taraftan petrol çıkarsak bu yeterli olmayacak. Ama diyor işte hiç çıkarılmaması gerektiğini söyleyen çevrecilere de hani çıkartmamızsak da olmaz gibi şeyler söylüyor. Ve bu bizim temiz enerji geçiş planımızın bir parçası diyor. Şimdi burada tabii müthiş bir çelişki var bir taraftan. Ama bir taraftan da konuşmanın içerisinde fosil yakıttan geçiş. Gibi laflar kullanılıyor yani bir petrol çıkarma kararı içerisinde temiz enerji rejimine geçişten. geçişten bahsediyor ve bir yorumda biraz sonra ona biraz bakacağız şöyle bir eleştirde bulunmuş bir yorumcu Obama hep bunu yapıyor yani hep ortayı bulmaya çalışıyor işte bu aşırı sağcılarla işte çevreciler falan arasında ortayı bulmaya çalışıyor ama bu doğru bir strateji mi? Ee, ve burada da tam da onu açıkça söylüyor yani ikisinin ortasında bir yerde yer alması gerektiğini. Şimdi ilk bakılacak tabii pek çok e, ilginç kaynak olabilir ama e, ben gidip Fox şey pardon Mark Levin'in Amerikan Solutions diye bir aşırı sağcı. Evet e, maalesef. <gülüyor> <gülüyor> bir web sitesindeki yoruma e, bakayım dedim. Acaba ne diyorlar? Çünkü e, o da önemli. E, sonuçta bundan mutlu olmaları gerekiyor değil mi? Çünkü Sara Pelin işte Drill Baby Drill e, evet. diye bir kampanya yani. Daha çok petrol çıkarılsın. Del yani. bebek del. Evet, Bütün her yeri nereye diye bulabiliyorsun. Arzın merkezine kadar del ve petrolü çıkart. Böyle bir yani müthiş bir propaganda <gülüyor> yapmışlardı seçimden önce. Şimdi diyor ki e, bu Mark Levin'in sitesinde Steve Everly diye bir yazar ee, ...Obama öncelikle hep zaten şeyi söylüyorlar mesela Fox News'daki haberlerde de... ...Obama'nın seçim öncesi yaptığı konuşmayı gösteriyorlar. Obama orada işte Drill'e petrol çıkarmaya karşı laflar ediyor. Hemen ardından bu konuşmayı gösteriyorlar. Sonra da ne oldu böyle diye dalga geçiyorlar Obama'yla. Ee, yani bizim dediğimize geldi diye. Fakat e, burada diyor ki mesela bu şey bir false promise demiş. Yani e, bu offshore... Sahte bir vaat. vaat sahte değil. bir vaat demiş. E, bu offshore yani denizden petrol çıkarma. Çünkü diyor ki birincisi e, Pasifik Okyanusu'ndan e, çıkartmakla ilgili hiçbir şey yok. Bir, çünkü gerçekten de sadece e, Atlantik Okyanusu yani Doğu kıyılarının güneyindeki bir alan e, açılmış durumda. Bir de Alaska'nın bir kısmı açılmış durumda. İkincisi Atlantik Okyanusu'nun geniş bir kısmında açılan bir yer yok. Üçüncüsü Meksika körfezinde gerçekten e, kaynak olan yerler açılmıyor ve dördüncüsü Alaska'nın büyük bir kısmı açılmıyor. Bu arada Alaska'nın açılmayan kısmı da Bristol Bay denen e, bu canlı yaşamın en yoğun olduğu ve şey kazasını Exxon Valdez kazasının olduğu bölge açılmıyor e, şeye petrol aramalarını ve e, işin daha da kötüsü diyor bunun 2012'ye kadar zaten başlaması imkansız çünkü gerçekten de Artık neden olduğunu bilmiyorum ama bu verilen kararın hayata geçmesi 2012'den önce söz konusu değilmiş. Ve ekonomik olarak da e, anlamlı bir şeye ulaşması 2030'u bulacakmış bu karar. Hmm. Yani zaten bunu da şöyle eleştiriyorlar. E, bu nasıl yabancı petrole bağımlılığı azaltacaksın yani bu kadar uzun vadeli bir planla diyorlar. Şimdi burada o zaman Obama bunu niye yaptı sorusu ortaya çıkıyor. Yani e, açıkçası bunu aynen bu şekilde Emmy Goodman sormuş Demokrasin Now!'da bir e, bulabilirsem şimdi onu e, bir çevre e, korumacı daha doğrusu biyolojik çeşitliliği koruyan korumak üzere çalışan bir e, sivil toplum örgütünün uzmanına neden şimdi bunu yapıyor e, diye soruyor ve aldığı cevapta e, evet tam bu sağlık ...reformu paketinin ardından... ...bir tür soğutma... ...şeyi olabilir mi? Hmm. Diyorlar. Çünkü Amerika şu anda... ...gerçekten Obama... ...sosyalist bir başkan... ...ve Amerika'yı sosyalizme götürüyor... ...diye çalkalanıyor. Çok enteresan olabilir bu. Yani Türkiye'den bakınca enteresan gibi görünüyor. Fakat Amerika'dan bakıldığı zaman... ...son derece tuhaf bir durum söz konusu. Amerika'yı Norveç'e... ...çevirecek bu adam. Eyvah... <gülüyor> Aynen böyle konuşuluyor. Yani oradaki aşırı sağcılar bu Tea Party evet, denen Tea Party. bir oluşum kurdular. Ee, gerçi oluşum 2009'un başında galiba. Özellikle bu kurtarma paketlerine karşı yani devlet müdahalesine karşı kuruldu. Evet. Fakat e, şu anda e, Fox News'dan çıkan e, son habere inanırsak eğer e, Amerika'da yapılan Gallup araştırmasına göre USA Today ile Gallup'un ortak araştırmasına göre e, Amerikan halkının yaklaşık Dörtte biri kendi T Parti hareketine yakın görüyormuş. Evet, bu tabii faşizan bir hareket. Herhalde Obama'yı da Oslo'ya, Oslo'ya diye ko kovallayacaklar. Enteresan da bir Moskova şey. Moskova, Moskova sloganı vardı sadece. <gülüyor> Hayır, burada bir de ilginç bir paralellik dikkatimi çekti benim. Bilmiyorum ne kadar şey ama T Parti lafı. İşte bu 1770'lerde Amerikan devriminin başı başlangıcı yani aslında Amerikan bağımsızlık savaşı başlamadan birkaç sene önce işte Boston'da İngiliz ve çaya vergi koyan İngilizleri protesto etmek için işte gemileri yilmana sokmayıp çayları da denize döküyorlar falan evet. bir ayaklanma İngilizlere karşı ayaklanma bu kuvay Milliye Hareketi'ni hatırlattı bana yani Türkiye'deki evet ulusalcı bir yaklaşım bu ve burada da gerçekten ...en Amerika'da bugüne kadar oluşmuş ve kendini taban hareketi diye tanımlayan... ...en aşırı sağcı oluşum diye tanımlanıyor T-Party hareketi. Ve işin ilginç tarafı bu kadar aslında marjinal bir hareket gibi görünürken... ...bugün işte halkın dörtte birinin kendini yakın hissettiği bir şey haline gelmiş. Ve işin en vahim tarafı da liderleri daha doğrusu görünürdeki... ...hani asıl liderleri değil ama liderliğini oynayan kişinin Sarah Palin olması... Sarah Palin'in müthiş bir şeyi de var, değil mi? Yani 2012'de bundan sonraki Amerikan Başkanı, Amerikan ilk kadın başkanı olması ihtimali de var. Valla ne yazık ki hem de yüksek bir olasılık gibi görünüyor bu. Yani eğer Obama bütün bu yani tırnak içinde taban gösterileriyle yıpratılmaya devam ederse. Ee, ve yani o bildik seçim öncesi yıpratmalar katlanarak devam ediyor Amerika'da. Mesela e, Barack Hüseyin Obama. Evet. Yani bütün Fox News gibi işte sadece kanalların şeyinde e, Barack Obama denmiyor. Sürekli Barack Hüseyin Obama deniyor. Evet, tabii yani o da İslam konusu fobisini işte şey yapmak için. Şimdi bu konuda <gülüyor> sadece bir ufak parantez açmak için. Bu konuda çok önemli analizler Amerika'nın en önemli siyasi, siyaset felsefecileri doğrudan doğruya felsefe ve düşünürlerinden ikisi Sheldon Wolin önemli bir kitap yazdı. Ve çok önemsiyor. Inverted Totalitarianism adını veriyor buna. Yani içe dönük bir totaliter başlangıcı. Amerika'da şirketlerle devletin ortak Ele geçirmesi şeyi ve özellikle de bu işte işsizlik ve, ve hoşnutsuzluktan, kitlelerin hoşnutsuzluğundan bunlardan şikayet ediyorlar aslında. Yani şirketlerin bu bankaların kurtarılması vesaire vesaire. Ama buna karşılıkta e, bütün yönelttikleri, öfkelerini yönelttikleri şeyde gene liberal politikalar filan. Evet. Demokrasinin büyük tehlikede olduğunu söylüyor Sheldon Noll'un bu kitabında. Hala bitiremedim ama üzerinde çalışıyorum. İkincisi Noam Chomsky uzun analizler yaptı ve bu senin biraz önce örneğini verdiğin bu televizyon ve e, radyoda konuşan adamların da sağcıların tam da bunu işte haklı bir şey öfkeyi aslında nasıl yönlendirdiğini anlatıyor. ...sakın bunları saçma deyip... ...kulak kapatmamak lazım diyor işte bu. Rush Limbaugh gibi... ...Glenbeck gibi televizyonda... Işte ...Rush Limbaugh radyoda... ...biraz önce okuduğun Levin gibi... ...blogcular da... görülen bir şey... ...işte işsizlik evlerinden olan... ...milyonlarca Amerikalı'nın... ...yoksulluğa... ...gömülenlerin... ...öfkesini... ...faşizan bir şekilde... ...yönlendiren insanları... ...ne olduğunu söylüyor... ...ve son olarak da şey de yazdı... ...buna en son işte... ...Richard... Şey, ...Hedges, Chris Hedges'da... ...faşizm her zaman böyle geldi... ...benim gördüğüm yerlerde diyor... ...bütün dünyayı savaş muhabiri olarak... ...dolaşmış bir adam... Yugoslavya'nın parçalanması... ...aslında bir etnik kavga değildi... ...bütün o Bosna savaşları filan diyor... ...ekonomik büyük şeydendi ve önce dil gelir diyor, dil değişir diyor. O açıdan çok önemli. Yani faşizmin ayak sesleri dilde kendini belli eder muhakkak. Bütün dünyada, Weimar'da da böyle olmuştu evet. diyor Hitler'in yükselişinde de. O yüzden durum çok tehlikeli yani. Yani şeyde Amerika'da e, biz buradan mesela daha ilerici Amerika'nın büyük bir çoğunluğunun... ...halkın büyük bir çoğunluğunun haberi bile olmayan kaynakları takip ediyoruz Amerika'yı anlamak evet. için... Ee, ama Amerika'da halkın büyük bir çoğunluğu işte e, bizdeki e, çok sevilen televizyonlar gibi e, büyük ölçüde hani böyle ciddi haber kanallarını falan değil e, Asla, Fox, yaygara işte, yapan kanalları seyrediyorlar. Raj Limbo'nun 7 mi ya, yanlış hatırlamıyorsam belki de 11 milyon dinleyicisi var bir radyo programı ve yapıyor ana avrat küfreden bir adam bu. Evet şeylerden bir tanesinde mesela yine bu talk show'culardan Fox News'la galiba ya da benzer bir kanalda. ...Obama'dan şöyle bahsediyor mesela, Obama Amerika'nın gelmiş geçmiş en radikal başkanı <gülüyor> ve radikal bir gündemi var diyor. Yani Obama'nın gizli bir gündemi olduğunu, bunun da Amerika'daki özgürlükleri ortadan kaldırmak ve işte Amerika'yı... Işte kızıl, kızıl Amerika. Aynen öyle yani sosyalizme götürecek Amerika'yı, bu, bu ne büyük rezalet. Mesela health bu sağlık reformu için söylenen şeylerden bir tanesi... Kim bunu destekledi sizce? Castro diyorlar. Yani ona bile baksanız bu planı kimin desteklediğine, kimin beğendiğine baksanız bu planın ne olduğunu anlarsınız diyorlar. Ki bu plan nedir? Amerika'da insanların sokağa dökülüp, üstelik de gayet hiç de zengin görünmeyen insanların sokağa dökülüp de karşı çıktığı bu sağlık reformu planının ne olduğuna da bakmak lazım. Çünkü gerçekten ben mesela hakikaten anlayamadım bunun nesine karşı çıktıklarını. Çünkü 16 milyon yeni... Ee, ...Amerikalı yani yaklaşık 50 milyon 40-50 milyon sigortası şu anda Amerika'da evet, sağlık sigortası yok. 40 üzerinde bildiğim kadarıyla. Bunların 16 milyonu Medicaid altına alınıyor. Yani e, devlet tarafından desteklenen sağlık reformu, şey sağlık sigortası paketinin altına alınıyor. Artı bu Michael Moore'un Siko filminde e, izleyenler hatırlar... Hı -hı. Orada çok üstünde durulan bir şey vardı. Önceden bir hastalığınız varsa sigorta olduğunuz anda sigorta şirketi sizin önceden olan hastalıklarınızı kapsamıyor. Aynen işte Türkiye'deki özel sigorta şirketlerinin yaptığı gibi orada. Evet, small print okuyorsun ya zaten sözleşmede imzalamışsın. Zaten herkes biliyor önceden en ufak bir mesela bir şey geçirdiysen kalple ilgili. Ondan sonra işe başladıktan sonra sigortalandıktan sonra kalple ilgili hiçbir şeyini karşılamıyorlar. Evet, seni... Kapsamıyor. Kapsamıyoruz diyorlar. Bunu yasakladı mesela bu sağlık reform planı. Yani önceden olan hastalıkları sağlık sağlık e, şeyinin sigortasının kapsamına aldı ve bunun gibi pek çok ama ilaç Biliyor ve var. sigorta şirketleri bundan nefret ediyor tabi. Yani i̇laç ve sigorta şirketlerinin nefret etmesini anlayabiliyoruz ama e, nasıl olup da e, halkın e, sokaklara dökülüp böyle bu plan işte Amerika'yı şeye götürecek. Felakete i̇şte, sürükleyecek. bütün demesi. mekanizma da orada. Yani mesela Michael Moore'un öbür filmi Capitalism A Love Story bu, bu sene evet. çıkan aşk hikayesinde de var. Ya şimdi evlerinden oluyor Amerikalılar. Çok bu be, şeyde mortgage sistemiyle evleri ellerinden gidiyor kredilendirilmiş, e, borçlandırılmışlar falan. Ödeyemez hale geliyorlar ve atılıyorlar evlerinden. Müthiş bir film aslında çünkü içeriden de çekilmiş. Mesela polis geliyor şerif yardımcılarıyla hadi boşaltın diyorlar. İçeride de Michael Moore'un kamerası da var. Bak geliyorlar şerif de geliyor falan diye böyle. Orada çok vurucu bir sahne var. Yani adam borcunu ödeyemez hale gelmiş ve Gidiyor çıkıyor evinden babadan kalma çiftlik evi finan. E, fakat şirket e, temizlik için bin dolar veriyor. Evini temizlersen temizleyip bırakırsan bin dolar veririz diyorlar. Ve kabul etmek zorunda kalıyor. Yani insanın düşebileceği en aşağılık durum. Şimdi ben ne yapayım diyor vurayım mı bunları diyor. Ve bu öfkesini. İşte nedense bu liberal demokratlara, Obama'ya falan yönlendiriyor işte. Tabii bunu önlemediği haklı bir talebi öfkesi var ve bunu çok iyi manipüle ediyorlar. işte bütün cumhuriyetçiler, sağcılar falan sorun burada bence. Ve bu Tea parti hareketi denen aşırı sağcı Obama karşıtı e, hareketin, tabi hiç şaşırmayacaksınız bunu duyduğunuz zaman ama e, iklim değişikliği yok dediğine dair de... <gülüyor> Her türlü <gülüyor> emisyon regülasyonuna karşı da propaganda yaptıklarını e, söylemek lazım. İklim değişikliği diye bir şey yokmuş. Onlara evet ara, onlar inkarcı. Inkarcıları, Dünya evet. düzdür tarikatındalar onlar. Bununla ilgili e, James Hansen'ın son yazısı var. Ona da değinelim ama ondan önce e, kısa bir müzik arası <gülüyor> verelim. E, şimdi bugün e, meşhur Hair Müzikali'nden bir parça çalacağız. Neden Hair? Çünkü... E, bu ay e, aslında Yeşil Hareket'in bir genel olarak e, doğum günü sayılabilecek 22 Nisan 1970. E, ilk dünyanın ilk yeryüzü günü. 20 milyon kişinin Amerika'da Yürücü. sokağa çıktı, sokağa yürüdü. Çıktı. E, o müthiş şeyin 40. yıl dönümü. E, bu senede e, bu 40. yılla ilgili etkinlikler yapılmaya başlandı. Biz de Nisan boyunca birazcık... 68 rüzgarı estirip bu 68 ve ilk yeryüzü gününü, ilk örtteği e, kutlamış olalım diyorum. Şimdi 68'in herhalde e, en önemli müziklerinden God, e, Gal McDermott'ın McDermott yazdığı müziklerini Hair Müzikali'nden e, kısa bir parça dinleyeceğiz. Air Derin bir soluk aldı dedi ve öksürdü. <gülüyor> evet o zaman daha karbondioksit bu kadar gündemde değil tabii. Küresel iklim değişikliğini bilmiyorlar. Küresel ısınmıyor evet. maalesef ama karbon monoksit. Karbon de... monoksit ve sülfür dioksit sülfür, yani kükürt dioksit var. Diyor. Çünkü e, o yıllar e, özellikle Los Angeles'ın falan hava kirliliğinden e, perişan. perişan olduğu yıllar. Yani <gülüyor> hava kirliliği çok ciddi düzeyde henüz temiz hava yasası falan çıkmamış Amerika'da. Yani bu zaten temiz hava yasası meşhur. Bu ilk 1970'in bir ürünü. Bu şeyde sanırım 1967'de yazılmış bir müzikal. Evet. Peki kirli hava yoktur ne münatıbet diyenler yok muymuş o zaman? Hava çamaşır mı ki kirlensin diye bir şey hatırlıyorum. <gülüyor> Ama bu Türkiye'de 1950'li yıllarda ilk hava, Kirliliği temiz, hava kirliliğiyle mücadele derneği Celeler Tuğ tarafından kurulduğu zaman 50'lerde o zamanki Demokrat Parti e, hükümetinden birileri aynen böyle demiş: Hava çamaşır mı ki kirlensin? Eminim Muhtemelen. Amerika'da bunun dik alası a var. babaları vardır. Muhtemelen. Ha. Evet. Biraz Hensin'in yazısına evet. bakalım. Çok önemli aslında. Yani Huffington Post'ta çıktı. Şimdi yazısı işte çok yakından takip etmeye çalıştığımız iklim bilimci. NASA'nın Goddard Enstitüsü Başkanı, aynı zamanda Kolombiya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve tayin ettiği önemde bulduğum bir kitapta yayınladığı yeni torunlarımın fırtınaları diye. Şimdi James Johnson diyor ki ikinci şansını da yani bu yüzyılın en temel moral nasıl çevireceğiz moralı ahlaki evet, <gülüyor> önde gelen sorunu Manevi ve ahlaki sorunun çözmek için Obama'nın ikinci şansı diyor. Başkan Obama nihayet sağlık meselesi bir de Rusya ile nükleer silahların sınırlandırılması konusunda başarıyla iki arada da sert tartışmalara da yol açmasına rağmen girdi bu konulara ve çöz, çözüm yolunda ilerleme kaydetti. Bu acaba büyük bir başkanlık için e hala ileride tarihte büyük bir başkanlık dönemi olarak hatırlanacak bir şeye gelebilir mi dönüşebilir mi diyor. Şimdi bu yüzyılın en büyük moral manevi ya da ahlaki meselesi nedir sorusuna gelince işte geçen yüzyılınki yani 20. yüzyılınki Churchill'in özellikle karşı karşıya kaldığı İngiltere'nin başta olmak üzere nazizm. Yani Avrupa'nın başındaki bela Nazizm belası bitirebilirdi Büyük bir bölümü için hayatı 20. yüzyılda şeyi oydu diyor. 19. yüzyılda da Kölelik Müessesesinin ortadan kaldığını Bu da en önemli moral sorundu O da Abraham Lincoln'ın başkan O Amerika'daki başkanlar açısından Bakıyor duruma tabi Ve şimdi bu 21. yüzyıldın En büyük şeyi de eğer e, değişmez ve indirilemezse fosil yakıt bağımlılığımız, müptelası olmamız diyor. Hem çocuklarımız ve torunlarımızı da şey yapar hem de yalnız onları değil yok oluşa iten e, bütün dünyadaki gezegen üzerindeki türlerinde diyor. Aslında e, bence de güzel bir benzetme e, tıpkı e, kölelik kaldırılmadan önce yapılan tartışmalardaki gibi yani. O zaman köleliğin kaldırılmasının e, ekonomiyi çökertice yani Amerika e, Amerikan ekonomisine büyük bir darbe vuracağı söyleniyor imiş 19. yüzyılda. Aynen şu anda fosil yakıt ekonomisinden e, den geçiş yaparsak ekonomi çöker diyenler olduğu gibi e, ve tıpkı yine 20. yüzyılda naziler gümbür gümbür iktidara gelirken herkesin e, seyretmesi gibi 1930'lu yıllarda. Tüm evet. dünyanın seyretmesi gibi. Yani e, şimdi burada bu analojiyi, bu paralelliği tabii doğru buluyorsak başka bir şey daha da geliyor insanın aklına. E, hem kölelik meselesinde büyük, 4 yıl süren kanlı bir savaş, iç savaş oldu evet. Amerika'da. E, şeyi hiç söylemesem daha iyi. İkinci Nazizmi durdurmak şimdi. için <gülüyor> 60 milyona yakın insanın Mahvoldu, öldüğü ve sınırsız sayıda insanın perişan olduğu, evini, kollarını, bacaklarını, organlarını kaybettiği yakınlarını bir şey. E, bu da acaba bu 21. yüzyılın en temel meselesi de hepsinden büyük bir kayıp getirecek savaşlama çözülebilecek sorusunu akla getiriyor. Çok önemli bir şey daha söylemiş. O da yani 17. yüzyılda değiliz diyor. Yani inançlar şeyin üstüne geçtiği bilimsel gerçeklerin önüne geçtiği zaman yani Galileo Galilei'nin bütün güneş sisteminin anlayışı konusunda öncü görüşlerini kimse kabul etmedi. Bizim inançlarımıza aykırı dedikleri bir zamanda değiliz diyor. Yani başkan da Obama da iklim e, bilimi konusunda çalışan camiayı desteklemeli. Ve eğer bir tereddüt de varsa sorsun diyor. Neil Lincoln'ın kurduğu, tam da bu amaçla kurduğu Ulusal Bilimler Akademisi, National Academy of Sciences'ı. Yani teknik konularda kendilerine alınacak siyasi kararlar konusunda danışmak üzere National Academy of Sciences'dan bir rapor istesin. Şey, o zaman tartışması bitecek diyor. Şey demiş yani bu kadar ciddi bir politik, politik olarak yönetilen bir saldırı altındayken iklim bilimi. E, tereddüt etmeden e, bunu şey yapması gerekir diyor çünkü bu yazıda mıydı başka bir yazıda mı e, Obama iklim değişikliği ile ilgili yaptığı bir konuşmaya biliyorum farklı düşünenler de var ama diye başlamış evet. ve bu e, işte şimdi yaptı ya biraz önce sunduğumuz evet. o konuşmada da öyle diyordu. Orada, orada da evet vardı. Ee, hep böyle bir ortayı bulma, evet. arayı bulma şeyi ve bunun çok büyük bir hata olduğunu Hanson söylüyor. Evet, bitirirken şeyi de ekleyeyim. Belki yani gelecek kuşaklar belki de Obama'yı şey olarak hatırlayacaklar diyor. İşte Abartmamış da rolünü yaptığı şeylerin. Yani nükleer başlıklı füzelerin sayısını azalttı diye hatırlayacaklar. Yani nükleer şeyi engelledi diye bir şey yok. Hı, tabii. Böyle yasakladı. Ya da ...bu sağlık reformu kapsamında Amerikalı'nın %10'unu daha ekledi diye hatırlayacaklar. Ama eğer büyük bir başkan olarak hatırlamak istiyorsa... ...o zaman yüzyılın en büyük ahlaki manevi meselesiyle yüzleşmek zorundadır diye bitirmiş. Evet, iyimser taraftan bakanların şeyiyle... ...yani burada Hanson'un yaptığı uyarı son derece önemli... İyimsel taraftan bakanlar da işte bu sağlık reformu nedeniyle iyice köşeye sıkıştırılan ve hakikaten Pehlin gibi bir kadının iktidara gelme riskini 2012'de ortaya çıkaran duruma karşı biraz bu geri adımların denge sağlama, kendini korumaya çalışma adımları olarak görenler ya da Kongre'de şu anda aslında sırada olan iklim değişikliği ile ilgili yasayı çıkartmak için bir tür... Uzlaşma Azarlık, pazarlık yani. aracı olarak kullandığı evet. söyleyenler var. Onlara da dinlemek e, te neler olup bittiğini anlamak açısından bence fayda var diye düşünüyorum. Hala e, gördüğünüz gibi umudumu kaybetmiş değilim. Bakalım nereye gideceğiz burada? <gülüyor> <gülüyor> e yok aynen böyle mücadeleye devam. Evet. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.